ve hocam bize öyle bir sohbet edin ki bir başkasına bunu sormuyor cennete nasıl gidilir Cehennemde nasıl eee İbn Mesud'dan gelen hadis-i şerif diyor ki Allah Resulü bize cehenneme götürecek her şeyi açıkladı. Cehenneme gitmekten alıkoyacak her şeyi açıkladı. Cennete götürecek her şeyi de açıkladı diyor. Bu gösteriyor ki cennetin yolu da açık cehennemin yolu da açık. Sadece bu ikisinin tavsifinde bir şey var. Cennetin etrafı zorluklarla engebelerle kuşatılmıştır. Yani imtihanlarla, denemelerle gidiyorsun. Ee, kolayca nail olmuyorsun. Cehennemin yolu kolaylıklarla bezenmiştir. Çok kolay. Cennetin yolu ise bazı zorluklarla, engebelerle donatılmıştır. Neden? Tamamen beleşten elde ettim dememen için. Çünkü dünyada cehennemi, cenneti hak edebilecek hiçbir ameli hak ettim. Bileğimin kuvvetiyle, gücüyle aldım diyebileceğim bir amelin yoktur. Ömrün boyu takva üzere, itaat üzere geçirsen bile senin o yaptıkların cennette sana ihsan edilecek bırak onları, dünyada sana verilen nimetleri dahi hak edebilecek karşılıkta değildir. Allah Resulü'nün de hadis-i şerifte dediği gibi Allah'ın padlıyla ile İhsan. biz onlara sahip oluruz. Ama senin gayretin, çilen, engebeleri aşma çalışman bunu kolaylaştırır. Bazen bu gibi sorular Allah Resulüne e, birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle sorulduğu için Allah Resulünün cevabı da birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle oluşuyor şimdi. Söylüyor cennete girmenin yollarına. Diyor ki Hiçbir kimse cennete giremez. La yadkhulu ahadukumul cennete hatta Ha sizden hiçbiriniz cennete giremez ta ki iman etmedikçe. Sizden hiçbiriniz de iman etmiş olmaz ta ki birbirinizi sevmedikçe. Ve birbirinizi bir amel söyleyeyim mi diyor? bu Öf şu selama بينكم. Selamı aranızda yayın. Va Takraısselam ve alam'ın Arap vevamanlan tarihi. Tanıdığına da tanı adığına da selam vermektir diyor. Şimdi Selam sevgiyi yayıyor. Sevgi imanı gündeme getiriyor. İman da cennete girmeyi kolaylaştırıyor. Sizden hiçbiriniz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş saylamassınız. Ondan sonra birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor? aranızda selamı yayın diyor. Tanıdığınıza da tanımadığınıza da. Çünkü birilere selamı yayın sözünü eğer böyle bir talih konulmasaydı sadece tanıdığın, bildiğin insanlara selam vermenin üzerinde yoğunlaşırdı. Ama tanısan da tanımasan da selam verilmesi gerekiyor. Ve bu arada sevgiyi pekiştiriyor. Şimdi eğer tek soru, tek cevap şeklinde yani tek bir soru sorulmuş, buna da tek bir cevap almışsa, herhalde Allah Resulü soruyu soranı da biliyordu, verdiği cevabın da nedenle anlaşılacağını biliyordu. Bazen e, verdiği cevap soru tipinde birkaç kelimeden oluşan cümle ise cevap da böyle olur, ama karşıdaki insanı düşünmeye sevk ediyor. Tabii ki iman etmeden kimse cennete giremez. İman bir genel mi? mi? İmanı 70 küsur şubesi var mı? Evet. O şubelere temas etmiyor. Yani iman o da bunu Bak yok. şimdi imanın genel olarak şubelerini ele almıyor. O şubeden bir tanesini alıyor. Selam, verin, selam. Hocam bir şey soruyorsunuz. Beslir dedir birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz yok, diyor. Sevmeyeyim bu biraz daha hususüleşiyor bu sefer kendin için neyi seviyorsan kardeşin için de onu sevmedikçe iman etmiş olmazsın diyor bunu bunun için alabilirsin akabinde de size öyle bir amel öğ öğreteyim mi onu yaptığınızda diyor birbirinizi seversiniz diyor ve sevdiğinizde iman etmiş olursunuz iman etmekle de, <gülüyor> de cennete girmeyi elde ediyorsunuz bu anlaşıldı şimdi ta başına dönelim Selam derken, benim istediğim kişiye selam mı? Hayır, hayır. Selam doğrudan doğruya karşılaşıldığında selam vermeme. Evet. Böyle evet, birisine selam vermeyi e, vermek için bahane mi aramadır? Yoksa vermemek için mi bahane arama? Sahabe iki ağaç, e, iki tane sahabe giderken aralarına şöyle ağaç geç, gelsin, ayrılırlar ve tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi diyor tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi bakıyorsun selamı kullanıyor şimdi Abdullah ibn Muğaffel radıyallahu anh'ı sapantaşıyla av yapan birisini görünce sakın bunu yapma bu diyor kafa patlatır göz çıkartır diyor adamı bir daha sapantaşıyla av yaparken görünce sana bir daha selam vermeyeceğim diyor Selamı neye kullanıyor? Caydırıcı Bak şimdi. Ama bizim ortamımızda selam verip vermemenin caydırıcı güç olarak kullanıldığı mı mevzu bahis? Çünkü o zamanda i̇ster, o ortamda ister, selam mevzubahis olduğu zaman bu kadar sahabenin önemini anlamış bir toplulukta "Sana bir daha selam vermeyeceğim." dediğinde bu ona hakaret kabul edilirdi. Selamın Tabii. Onun altyapısı oturmuş. Yitirmişiz. Ne demek bu diye adam ondan dönerdi ama bizde birisine bozsan sana bir daha selam vermeyeceğim de senin selamına ihtiyacım var dedik. Çeker olur. gideriz. O zaman selam bizden bir yaptırım güç olarak kullanılmıyor. Kişi istediğine selam veriyor, sevdiğine selam veriyor ama istemediğine vermiyor. Ve şurada hocam bir şey soralım. Bunu şimdi Bunu şimdi müspetlikte gündeme değil menfiliğinde bile bu selamı gündeme getirsen ne yapıyor şimdi işine geldiği şekliyle bu, bu insanlara diyor selam verilmez diyor bu insanlar diyor bidatla uğraşmıştır diyor selamı kesmemiz lazım bana şöyle dedi bana böyle dedi selam verilmez diyor ama selamı şimdi müsbetliğine getirdiğin zaman İslamla hiç alakası olmuyor bunu derslerde e, bazı sebeplere beraber zikrettiğim olurdu hiç İslamla alakası olmadığı halde bir iş yerine yakın bir yerde geçerken gelirken ona selam verdiğinde inan aradaki muhabbeti sevgiyi oluşturuyor. Şimdi inanan birisine selamı kesmen seni ondan sevgiden imandan cennetten ne kadar uzaklaştırdığını düşünmen gerekir değil mi? Hiç İslam'la alakası olmayan birisine selam verdiğinde arada bir sevgi, muhabbet ve yakınlık oluşuyor. Senden bu sefer dinlemeye başlıyor bir şeyleri, almaya başlıyor. O zaman burada kullanılması gereken malzeme nedir? İslam kardeşliğinin harcı selamdır. Evet. Düşün selam belki insanın insana infakta ihsanda hediyede bulunabileceği en kısıtlı ortamda verebileceği, söyleyebileceği en güzel söz budur. Dilenciye bile bir şeyin yokken, onu savarken en azından kötü söyleme. Güzel söz söyle diyor. Selam bunların en güzeli oluyor. Ve en hoş oluyor bence daha önceki sohbetlerde de münasebetine binaen hepimizin cennete nasıl gireriz sorusunun cevabını soran da dahil inan hepimiz çok güzel. Diyor. Bilmediğimiz şeyi sormuyoruz biz. Evet. Tekrar olsun diyor. Şimdi Allah Resulü gelip adama diyor ki her kimin annesi babası veyahut ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremediyse onun burnu yerde sürtülsün diyor. Ne anlama geliyor? Şuraya Anne babaya bakmanı gerektiğini, itaat Şimdi gerektiğini. bunun tutup da hocam cennete Şu, nasıl gireriz? Çık yukarıya. Cennete girmek için ne gibi ameller işle, işlememiz gerekir diye sorması gerekmiyor. Hatta annesi babası hayatta olan bir arkadaşım benim geçen birine dediğim gibi daha hala cennete giremedim mi Çünkü Anası var yanında, babası vardır yanında ve ikisi birden vardır. Annesi babası yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremeyenin bunu yerde sürtürsün diyor. Daha hala cennete giremeyenin. Yani i̇şte. O zaman mefhumu nasıl anlaşılması gerekiyor hocam? Şimdi daha hala. annen baban hayattaysa ikisinden birisi senin yanındaysa senin cennete girmende en büyük kolaylık odur. Şimdi bunu düşündüğünde ne yapıyorsun? Cennet anaların ayakları altında diyor. Annenin babanın duası nebilerin ümmetine olan duası gibi müstecaptır diyor. Yani annen baban senin için orada var ya devamlı dua eden günahsız bir ağızdır. Hocam, Bırak annenin babanın günahsız bir ağız olmasını bir Müslüman bile başka bir Müslümanın gıyabında dua ettiği zaman onun için temiz bir ağız olarak dua ediyor. Hocam, Anne, dediğim Önce dediğim, dediklerimi anlamak çalışanı. Ondan sonra annenin babanın burada artık tarifini bile yapmada zorlanırsın. Hayatta olmaları senin için büyük bir nimet. Ama biz tutup da bütün bunların yanında daha hala bu meselelerin edebiyatını yaparsak. Biz şimdi sahip topluluklar gibi insanlara, arkadaşlara yani bilgi yüklemesi. Şöyle anlatayım. Şarj olmuş bir batriye tekrar onu şarj etmek için fişe sokarsan faydan verir zarar mı? Zarar verir. Bizim şu anki bilgimiz var ya cennete rahatlıkla girmeye yeter. İş. Ama biz bunun edebiyatına yöneldik şimdi. Evet. Anlık duygulandırarak, an, anlık hisle işlendirerek ya dersi dinleyin ya susuzluğunuzu giderin. Şimdi biz zannedersen eee Cafer yani, kelimeye takıldı hocam. Evet kelimeye takıldı. Orada bir mecaz var mı demek istedim hocam. Ne için? Cennet anaların yok. ayağı altına belki. İşte bir yok. mecaz yok. Yok mu? Hocam? Ha. E, mecaz olsaydı ne çok ne soru ne getirirdi. Ne? Her kadın Her ana kadın mıdır? Neden cennet kadınların ayakları altında demiyordu? Anaların diyor. Neden karının ayağının altında demiyordu? İşte kadınların demiyordu anaların diyor. Her kadın her ana kadındır ama her kadın ana değildir. Anası babası daha hala hayatta olduğu halde düşünün Anneye babaya üf bile demenin yasaklandığı bir ortamda Allah kendi hakkından sonra anne baba hakkını gündeme getiriyor. Doğru mu? Kaldı ki bunu sohbeti sizde de yapıldı İzmir'de Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna olan nasihatta. Kendi... Evet ben susuyorum. Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yapmış olduğu nasihattı Allah kendi hukukundan sonra Hemen sıraya koyduğu ilk hukuk ana baba hukukudur. Ha, bunun şimdi bunda şimdi Hüseyin'in sorduğu soru. Benim cevabımdaki taktikte ne anladınız? Allah Resulüne böyle bir soru sorulduğunda o toplumdaki noksanlık noksanlığı imandan cüz olan hemen o noksanlık ele alınırdı. O anki görünmez. Teferruatı değil. İman etmeden işbirliği iman etmeden cennete giremezsiniz diyor. İmanın 70 kütür suresini değil, o subeden birine el alıyor. O da ne? onu da niye dayandırıyor? Selam. Veyahut kendisi için neyi seviyorsa insanın kardeşi için de onu sevmedikçe. Veyahut Müslümanın kardeşi üzerindeki hakkını koyuyor. Öyle mi? Ha. Peki, kardeşini sevmedikçe sözünden. Çıkarabileceği manalar ne Hüseyin? Kardeş mi sevmedikçe. Burada sevgim asıl kardeşlik mi önce? Kardeşlik. Kardeşlik asıl. Neden Cafer? Cafer? Sevmediğin şeyler olabilir. Kardeşin olmadan sevip sevmeme sebebi olma, olamaz. Evet. Önce kardeşlik olacak. Doğru mu Gazi? Evet. evet. Peki evet. kardeş olmanın usulünü kim koymuş? Allah. Ben senden gıcık kapıyorum. Kardeşim değilsin diyebilir miyim? Yemezsin, evet. Bulanmazsın. Der misin? Fıtrı Hayır. Sorunun cevabı e kurtulamazsın yani. Bak Kardeşim şimdi. Mi? Ben senin tipinden hoşlanmıyorum. Gıcık bir tipsin. O zaman kardeşliği oluşturan esas ne? Cafer. seviyesiz. Cafer'den başka Cafer var mı? Seviyor hocam. Ha? Sevgi. Hayır. Esas Allah. Allah'a Allah iman ettin. Allah'ın söylediklerine itaat et. Yıldıray. Allah için sevmiyor. Ha. Necmi? Tehrik Hayır. Kardeşliği oluşturan Allah. O bize kardeş kılmış. Koyduğu asıl ne? Müslümanlık. Cık. Müslümanlık çok dağınık bir kelime olur. Hocam Allah'ın emretmesi Hı. değil mi bu esas? Ney hocam? İslam. Ha? Hocam ne? Senin bunu bildiğinden çok eminim. <gülüyor> Tabii siz beni belki tanıyamadınız bu şeye kadar ama ben sizi teker teker tanıdım. <gülüyor> ne hocam nedir o zaman? Fili? Tevhid. E, Dende hocam. Ben Kim dendi? Tevhid Necmi mi? dedi. Ben hiçbir şey duymadım. O zaman duymadım de. Sevgi dedikten. Tevhid dedim hocam. Ben tevhidi Tevhid duymadım. Tevhid dedim. Neyse şahitlerim oraya. İstediği kadar Tevhide. olsun. Melekler futbol futbol hakemine istediği kadar dışarıdan müdahale edilsin o gördüğünü hükmeder. Kim arıyor? Ben enişte. Hey canım. Sizin sürekli dediğiniz gibi tevhidin hatırlıyor. Evet. Yani. Çünkü tevhid varsa kardeşlik var. Hüseyin evet. niye bir, bir tevhidin Mesela Allah'a iman etmek dediğimiz zaman. Mesela Hüseyin zamanda, İslam, olmadı, dedi. İslam dedi. İslam, olmadı, İslam dedi. dedi, İslam dedi. Niye yani? Hakikaten yani İslam uzam. kelimesini biz anlayıp tatbik edenler olsaydı Hüseyin'in verdiği cevabı yeterli görürdüm. Aynen. Ama biz artık o İslam'ın içine tevhidi koymuyoruz. İslam dağıtılmış bir anlamda herkes Müslümanım diyor. Tevhidli olmadığı halde. Tevhidi korunmuşsa İslam vardır. İman korunmadan İslam'ın olması bir anlam taşımıyor. Ucurat suresindeki ayeti az önce sizin sorunuza binaen anlattım. Tevhid varsa kardeşlik vardır. Hiçbir şekilde tevhidi kardeşliği, tevhidin dışında zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Var mıdır? Gelsin Hüseyin. Hocam bir soru Hüseyin gelsin. Selaktın. Şuna bir çay koymuşsun. Ara soruları almıyoruz. Alırım. Para alırım. Adam gibi sor duysa alırım. Ki ben de Akif'i adam görüyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> <Hemen yanakları görüyorsun. gülüyor> Hocam selam. Yok, <gülüyor> şimdi şunda duralım. O hadisi aldık şimdi. Ee, kardeşliğe dayandırdık. Sizden birini iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Kardeşliğe bina ettik şimdi. Evet. Öyle mi? Ha. Kardeşlikle imanı bir araya koyduğumuzda yani kardeşlikle sevgiyi ee, önce kardeşlik önemli dendi. Çünkü kardeşlik olmadan sevgi olmaz. Kardeşliğin olması için de tevhidin gündeme gelmesi gerekildi. O zaman tevhid, tevhidin zedelenmesinin dışında, yani Allah göstermesin, şirk bulaşması dışında, bu kardeşliği zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Hiçbir şey onu zedelemeye yetmez. Benim e, gaziyi sevmemem, tipinden gıcık kapmam sebep gösterilemez. Anlaşıldı mı? Eğer tevhid ise bir sorun yoksa, bu kardeşlik esası vardır. O zaman tevhidin hatırı için her şeye göz yumulur. Ee, daha önceki derslerde de dediğimiz gibi Allah tevhidin hatırını her şeyin önüne koyuyor mu? Evet. Çünkü dünya dolusu günahla da gelse kul, kulun bana dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mafretle karşılarım. Çıkışırsın. Bir adam bize şimdi tevhidle gelse de bana karşı dünya dolusu kusur olsa çok olur. He Hüseyin? Dışlarız. Bir adam bana dünya dolusu günahla da gelse Evet. O adamda tevhid varsa nasıl karşılarım? Dışlarız. Dışlarız. Çünkü selamın hatırı kalmadığı gibi tevhidin Doğru hatırında mu? kalmamış. Doğru mu? Yani vaka olarak demek Hayır. Yanlış. Doğru mu? Yalnız. Bakın yanlış. bir tevhid yanlış. dersi yapıyoruz gırgır gır geçmiyoruz. Yanlış hocam. Gırgır gır geçmiyor tevhidin hocam. Abi. Vaka evet. olarak. Hayır. Ben vaka'dan Doğru. bahsetmiyorum. Yaptığımız bu, İslam'daki olması gereken bu. Eğer birisi bana dünya dolusu günahla da gelse, o adamda tevhid varsa ben de dünya dolusu ile karşılarım. Çünkü benim onu affetmeye şeyim yok. Bana karşı işlediği günahlara karşı ben ona, onu, e, suçlara karşı, hatalara karşı ben onu bağışlayabilirim, müsamahakar davranırım. Allah da bunu böyle yapıyor. Herhalde bizim izzeti, nefsimiz, gururumuz Allah'ınkinden haşa daha öne geçmedi. O tevhidin hatırı için her şeyi şöyle bir bırakıyorum. Dünya dolusu mağfiretle karşılıyor. Bu tevhidi anlayanların işidir. Bence bizim şu anki bulunduğumuz konum bu işlerin edebiyatını yapmak değil artık. Bu anladığımız şeyleri ne kadar hayatımızda uyguluyoruz. O safhaya geçtik mi diyorsunuz? Ee, geçmedik. Noksan da geçmeye çalışalım diyorum evet. işte. Yani işin edebiyatı değil, işin uygulaması gündeme gelmeli. Ha, bu bende de olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bunu birbirimize hatırlatarak, birbirimizi uyararak bunu ancak böyle elde edebiliriz. Şimdi. Ha, Ben şimdi ne kadar müsamahakar davranıyorsam birisine, ...ben de ona karşı bir hata yaptım da o kadar o da o kadar müsamahakar davranmalı. Ya bu adam bunu bana yaptı da ben bundan onu sakınacağım. İzana getirir değil mi? Hakikaten sana zulmeden birisine inanın sen durmadan bu denli müsamahakar davran... ...o bile gelip pişman olacaktır bir gün. Olur. Ha belki on senede, yirmi senede de olabilir. Ama olur. Olmasa ne Olur. Senin tevhidin hatırı için onu müsamahayla karşılaman Allah katında ne kadar değerli biliyor musun? Hiç kimsenin görmediği gizli gizli günahlarınla onun huzuruna çıktığında o da seni tevhidin hatırı için bağışlayacak. Bunlar da bunun içerisine giriyor mu? Selam vermeyene, selam vermek, gelmeyene, gitmek, vermeyene, vermek Şimdi orada bu, bu tevhidin hatırına giriyor mu? Az önce izahı anlatırken e, Hüseyin'e İderhal'den e, temeli kurdum. Ondan sonra Buna sebep olan bunu içeri bunu e, gerçerli kılan geçersiz kılan diye. Tuttuk kardeşlik dedik. Bütün her şeyi bahsettik. Kardeşin senin üzerinde bir hakkı var. Ölürken bile senin de bir hakkı var. Öldükten sonra da sende de bir hakkı var. Evet. Tabi senin de onun üzerinde bir hakkın var. Onun da senin üzerinde bu tek taraflı değildir hiçbir zaman. Ama birisi abi ise babaysa ...çocuğun üzerinde hakkın var diye mi gündeme getirir bunu... ...çocuğu öğretmekle önce yükümlü olduğunu mu gündeme getirir? Çocuğu eğitmedeki yükümlülüğünü öne tutama, önde tutmadıysa... ...baba olarak hakkın var diye zırvalayamaz. Evet, çocuğun baba üzerindeki hakkı bu o zaman hocam. Şimdi ilk anda çocuğun baba üzerindeki hakkı geçerli. Baba o çocuğa hidayet veremez. Ama çocuğu eğitir. Yapması gerektiğini yapmışsa... O vazifesini yerine getirmiştir. Ondan sonra her halükarda baba çocuğun günahları için illa ona betrua etmez. Onun bağışlanmasını, Allah'ın hizayet vermesini temenni eder. Doğru mu? Bir abi de şimdi bu, bu konumdadır. Heh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar özek gemiinden yaratılmıştır. Doğrultmaya çalışırsanız öyle bırakırsanız ne yapın diyor? Siz onlara devamlı iyi davranın. Ne anlama geliyor bu? Uşurlarım. Dorukma, çalışma, kırarsın. Öyle de bırakma, devamlı nasihat et. Abi de böyledir. Öğretmen de böyledir. Şimdi... Diyelim ki benim konumumdaki birini düşünün. Benim size devamlı darlık küsmem ne anlama gelir? anlama gelir. En basiti böyle, ne anlama gelir Necmi? ya şuraya bak kocaman adam Anadolu'yla ifadesi çok kaba da kayda aldığı için demeyeceğim ona. başka bir ortamda derim kapat kapat Yok, ha. ne derim bak bu da çocuklaşmış derler değil mi bunun büyük öğretmen olması gerekirken yaptığı tavra bak derler öğretmensen eğer talebenle bir münakaşaya girdiysen bu senin ayıbın talebenin değil taleben şunu etti, etti. Boş ver onu sen abisin ya ya da git sen de onun safına gir. Onun safında dur. Anne baba çocuğuna darılmaz. Hiçbir zaman darılmaz. En azından en son silahını kullanır ona dua eder. Etmez. Ne diyorlar? Kızgınlığında belki ağzından o kelime çıkar. Yetmiyor mu hocam? Değil. Yüreği sızar. Bunu yapmaz. Yani Akıllı bir anne baba bunu yapmaz. Kızgınlığından çıkar. Herkesin kızgınlık anında bir söyleyeceği söz olabilir. Ama Allah Resulü buna haddi koymuş üç günden fazla dargın duramaz Müslümanlar. <gülüyor> Düşür. Bu kadınların dersinde geçti. Karı kocanın birbirine muamelesi öncelikle hangi nitelikle başlamalı dersiniz? Saygı. Hayır. Onlar karı koca olmadan evvel oğun Müslüman kardeşiydi. İbrahim ha? Aleyhisselam suylu-i mi? mi Hayır, onu demek istemedim. Karı koca birbirine karı koca olarak hak aramaktan öte. Önce bunlar birbirlerini Müslüman kardeşiydiler. Kardeşinin hukukunu koruma zorunda. Bak, karımın hukukunu koruyacağım dedi belki pek gündeme gelmez ama kardeşlik hukuku gündeme gelir.